Allah's name, Shaytan är rädd. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Rabb al-alamin. O salat och salam alihi vår Messias Muhammad, och på hans familj och hans medlemmar och alla som följer hans väg och alla som följer hans väg och alla som följer hans väg och alla Vezidna ilmen bir rahmetike, ya erhamar rahmin, Amma ba'l. Bu hafta inşallah Kitab-u Bismillah diyeceğiz. kitabul u Vokut ilk işlediğimiz kitap, yani namazın vaktini anlatan babları işlemiştir. İnşallah şimdi abdest, abdesti bozan unsurlar, necaset, necaseti çeşitleri, bunlar inşallah tafsilat i de gelecek Allah'ın izni. Bismillah. hadi <gülüyor> حدثني يحيى عن مالك عن أمر ابن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: يا الله ابن زيد ابن عاصم وهو جد ابن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودد؟ فقال عبد الله زيد فدعى بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنصر وست وست ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسع رأسه بيديه فأقبل بهما واعتبر بدع مقدم رأسه ثم ذهب بهما Ila fekafu Fumma yeah. reddehumah Hatta raca ila el mekan Lezi beda minhu Fumma gasa rizlihim Yahya el mazini radallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından babası Abdullah sallallahu alaihi ve sellemin Nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin Deyince Abdullah Evet deyip su isteyerek eline döküp 2 elini 2'er defa yıkadı Sonra ağzına ve burnuna 3'er defa su verip boşalttı Sonra yüzünü 3 sefer yıkadı Sonra kollarını dirseklene kadar iki sefer yıkadı. Sonra başını iki eliyle önden arkaya doğru, bu arkadan da öne doğru getirerek meshetti. Sonra ayaklarını yıkadı. Şimdi geçen haftalarda olduğu gibi önce hadisin senediyle başlayacağız. Hadisin senedinde var, var olan ricallerle başlayacağız. Bu hadiste ilk defa yeni önümüze gelen bir rical ismi var. O da Amr i̇bn Yahya El-Mazini. Kimdir? Hayatı nedir? Kısa bir özet getirmiş burada İbn-i Abdülber. Diyor ki, Huva Amr i̇bn Yahya i̇bn Ammara Ammâra İbn-i Ebi Hasan El-Mazini El-Ensâri. Ensârdan birisi kendisi. Medeni, Medineli, fıkatun, güvenilir bir insan. Ravâ anhum, e, malik ve Şu'be ve Halid el-Vasiti ve Süfyan es-Sevrî ve Vehb ve Süleyman ibn Bilal ve ibn Uyeyne bunlar hepsi kendisinden rivayette bulunmuşlar. Ve buna benzer tabiinin büyük başka imamları ondan hadis nakletmiş. Ondan daha sikah, daha güvenilir olan isimler Yahya ibn Saîd el ansari, Ubeydullah ibn Ömer ve onun babası Yahya ibn Ammâr bu da tabiindir, sikadır. Kendisinden Muhammed İbni Yahya İbni Hibban ve başkaları da hadis nakletmiştir. Kendisi 140 yılında, hicri 140 yılında vefat etmiş. Allah kendisine merhamet etsin. Kendisinden 4 tane hadis nakletmiş İmam Malik rahimahullah. Bundan aslında munkatı, kesik olan da var, mürsel olan da var hadisler arasında. Tabii hadis, şimdi genel mana itibariyle birçok, noktayı birçok işte vasfı kendisinde toplanmış birçok fıkıh var birçok mana var tek tek irdeleyeceğiz inşallah bunlardan bir tanesi elleri elleri kaba daldırar daldırmadan önce iki defa iyice yıkamaktır hadiste çünkü su istiyor su istedikten sonra elini kaba daldırmadan önce iki kere yıkıyor Bununla alakalı söz diyor, daha önce diğer bablarda geçecektir diyor. Bu şeyle alakalı, uykudan uyandığımız zaman elimizi su dolu kaba daldırmadan, abdest almadan önce, önce yıkamak. Neden? Bu ileride daha tafsilatlı gelecek de kısa ve öz bilgi olsun diye söylüyorum. İnsan uyurken elinin nerede sabahladığını bilmez. Yani avretine mi eli dokundu, başka pisliğe dokundu bilmez. Dolayısıyla hani suya daldırırsa elindeki necasetle daldırıp suya necaset karışacağı için... İnsan e, su dolu bir kaptan abdest almadan önce önce kaptan eline su döker ve ellerini yıkar. Ondan sonra ellerini kaba daldırır. Bu hadiste tabi burada bu var. Alimler işte bunu tartışmışlar. Hani peygamberin e, aleyhissalatü vesselamın kaba daldırmadan önce elleri yıkayın ifadesi vaciplik midir? Yoksa müstehaplık mıdır? Burada ihtilaf var. Babında gelecek tafsilatıyla beraber inşallah. Tabi burada bir nokta daha var. Hadiste geçen Tümme madmada Vestansara Selafen. Madmada bunlar fıkıh tanımları. Çok karşılaşırsınız. Özellikle Türkçe'ye falan tercüme edilen fıkıh kitaplarında da bu terimler geçiyor. Bunları özellikle not edin. Özellikle aklınızı iyice tutun. Madmada ağza su almak demektir. Yani ıstılah olarak fıkıh kitaplarında bu kullanılır. Ağza su verilir. İstinsar ise istinfar ise burundaki suyu dışarı çıkarmaktır. Burundaki suyu dışarı çıkarmaktır. Hadiste de diyor ki فُمَّ مَضْمَضَ وَسْتَنْسَرَ ثَلَافًا Yani ağzına su verdi üç kere ve üç kere su çıkardı. Şimdi burada dikkat ediyorsanız almaktan hiç konuşmadı. Onun ıstılahi adı da istinşak. Onun ıstılahi adı da istinşak. Yani buruna avucun içiyle beraber su vermek. Neden hadiste sahabe buruna vermeyi hiç konuşmadan buruna burundan çıkarmaya konuşmuş Bu Arapçanın güzelliği ve sözü anlatan fakihin de derin fakını gösterir. Neden? Su ne zaman çıkar? Girmesi lazım ki çıksın. Öyle mi? Kısa, az kelimeyle çok mana anlatıyor. Yani istinşak yapılmış ve istinsar yapılmış. Buruna su alınmış ve o çıkartılmış. Fethelâf, yani üç kere yaptırmak. Fî zelk ve fî sâirâdâin. İster bu mahalde, yani ağızda ve buruna su vermekte. ister vücudun diğer ağzalarında. Ekmelil vudu abdestin en kâmil hâlidir arkadaşlar. Üçer kere yıkama. Ve men zâde fâvvâ iyetede kim de üçün üzerine dört, beş, altı diye arttırırsa o da haddi aşmıştır. Hadistir. Peygamber S.A.M. diyor kim dört yaparsa haddi aşmıştır, zulmetmiştir. Dolayısıyla üçü aşamaz bir Müslüman abdestte ağzalarını yıkarken. Bu konuda da diyor hiçbir ihtilaf yoktur İbn-i Madmada maruftur diyor az önce söylediğim gibi. Pe peki madmada da yani parmağı ağza sokup dişleri temizlemek ve ağzın içerisini ovalamak var mıdır? Alimler demişler ki madmada tabiri içerisinde bu kastedilmemiştir, bu yoktur demişler. Ama dileyen yapabilir, bundan nehy olunmamıştır. Dileyen yapar, dileyen terk eder. Demiş. Özellikle mesela tasavvuf çevresinde hani bu tarz ince sünnetlere çok titizler. Özellikle mesela abdest alırken misvakla ağızlarını ağızlarına su verdikleri zaman bir temizlemeye çalışırlar. Bunun delilini bilmiyoruz ama ağza su verirken ağzın içerisini yıkamak esas olduğu için dişi veya ağzın iç kısımlarını elle beraber ovalamak. Alimler demişler ki dileyen yapar dileyen yapmaz ama madmadadan kasıt ağza su almaktır demişler özet olarak. Yüzü üç defa yıkamaya gelince gene yüzü üç defa yıkamak abdestin kemaliyetindendir. Bir kere yıkanırsa da geçerlidir. Yani ümmet buna icma etmiştir diyor. Alimlerin icması vardır diyor. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği günde abdest tazalarını ikişer kere yıkamıştır. Hem bir kere hem iki kere ve hem de üç kere yıkamak sahih hadislerle beraber sünnet-i seniyye sabit olmuştur kardeşler. Üç şekilde yapılabilir. Yani biri diyebilir ki ne lazım? Böyle bir tafsilat. İnanın çok lazım. Vakiasını yaşayan adam bilir. Özellikle suyun olmadığı yerler. Şimdi şehrin ortasında yediğin önünde yemediğin arkanda sıcak evde işte sıcak suyun aktığı bir yerde kimse bu fıkı anlamaz. Ama bir adam mucahit olsun, dağa çıksın, dağda yatsın. Bak nasıl biliyor bu hadislerin kıymetini. Ne yapacaksın? Su yok. 300 tane adam bir yerde yaşıyorlar. Sabah kalkmışsın. sabahın soğuğu millet donuyor soğuktan. Ne yapacaksın? Bir kere yıkamak farz. Kafes senin için bir kere yıkayacaksın, hemen kapatacaksın. Soğuktan yoksa hasta olacaksın, yatağa düşeceksin. Öyle mi? İnsan yani bu tarz fıkıhlar şimdi böyle yani alimler niye bu kadar derine inmiş gibi düşünebilir ama bu şeytandandır. Bu Rahman'dan değildir. Bunlar vak'asına göre şeriat bütün ihtiyacı karşıladığı için ve kıyamete kadar gelebilecek bütün ihtiyaçları da kapsayan bir din olduğu için, bir hukuk olduğu için Allah herkesi gözeterek hüküm koymuş ve alimler de bunu elhamdülillah tafsilatına kadar açmışlar. Dolayısıyla icma var ki, ilim ehli icma etmiş ki bir kere yıkamak bütün azaları abdest için yeterlidir. Biz Mısır'da mesela talebeyken çok fazla su kesilirdi. Evde de az su olurdu bazen. Akşamdan bilmezdik sabah e, suyun kesileceğini. Sabah namazına kalktığımız zaman az bir su vardı onu çok dengeli kullanmak zorundayız. Hatta ben bir kaba koyardım. Birazdan ileride gelecek mustamel su. Yani hükmü temiz midir, necis midir? Mustamel nedir? Abdest alırken kullandığımız su ağızlarımızdan akıp aşağı dökülen su. Mustamel su gelecek temiz görüşü vardır. Biz ondan amel ettiğimiz için bir tane kovaya, bir tane kaba su koyardık. Elimizi tabi öncesinde önce yıkardık ki necaset girmesin. Ardından kabın içerisine elimizi daldırıp ağzımıza, burnumuza su verip Onu dışarı temizleyip ardından yüzümüzdeki suyu kabın üzerinde yıkardık ki yüzümüzden su kaba tekrar düşerdi. Sonra kollarımızı kabın içerisinde yıkardık. Sonra en son ayaklarımıza dökerdik. Bu şekilde tasarruflu su kullanabiliyorduk ve herkes abdestini alabiliyordu elhamdülillah. Ve namazdan da geri kalmıyorsunuz. Bir vacipten de bir geri kalmıyorsunuz. Kalmıyorsunuz. İsraf bile yapmıyorsunuz. Kaldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Dere aksa ondan tasarruf edin, suyu israf etmeyin. Diyeceksin ki akan derenin neyin tasarrufu yapılır ki? Dere zaten akıyor. Yani abdest alacaksan al bir kaba su, ihtiyacın kadarını kullan dereden, e, o akan sudan. Şeriat burada bile tasarrufu emretmiş. Düşünün ki orada tasarruf yani çok zor bir şey, nasıl yapacaksın onu? Niye? Abdestte tasarruf esastır. Bugünkülerin yaptığı gibi vesveseyle yıka babam yıka oldu mu olmadı mı öyle mi? Beş kere yıka, altı kere yıka sanki ne kadar yıkarsan fazilet gibi öyle değil. Şeriat her şey ölçü getirmiş. İbadet tavakkufidir. Yani tavakkufi ne demek? Şeriat onu emreden, ona izin veren bir ölçü getirmediği müddetçe biz ibadet kafamızdan çıkartamayız. Abdest ibadetin bir çeşididir, temizlik bir çeşididir. Bunların hepsinin ne olması lazım? Bir delile bina olması lazım ki gittiğimiz yö. Yaptığımız ibadet Allah katında makbul kabul edilir. Diyor ki İbn Abdilber bu konuda insan üç kere veya bir yıkamak arasında takhir vardır, muhayyerdir, yani dilediğiyle amel edebilir diyor. <gülüyor> diyor ki bunun neskeden hiçbir şey yoktur. Eğer diyor alimlerin icması varsa kif orada dur. Alimler bir anlayışa icma ettiyseler tabi icmanın mertebeleri var. O da usulü fıkıh veya usul dersleriyle irdelenebilecek bir şey. Kat'i icma var. Zanni icma var. İbnül i Munzir bu yüzden Merahat-ı bül kitabını yazmış. Tafsilatla anlatmış. Her ilmi yerinde ve zamanda okumak lazım. Şu anda lazım olmadığı için çok fazla girmiyorum. Bir şey de alimler kesin bir şekilde icma ettiyseler orada Müslüman ne yapacak? Duracak. Çünkü bu icmayı, alimlerin bu bahsettiğimiz icmasını nesk edecek ee, herhangi bir delil söz konusu değil. Tabi Yüzü yıkamak derken yüz neresi? Alimler bunu konuşmuşlar. Ve yüzde var olan sakal. Erkekte var olan sakal. Erkeğin süslü zineti Allah'ın emri, peygamberin emri. Alimler burada sakalın hilallenmesi noktasında ihtilaf ettiler. Sakalın hilallenmesi noktasında şu özellikle zukun denen çene kısmı var ya. Şu alt taraf, şunun altı. Bu konuda ihtilaf ettiler. İmam Malik, İmam Şafiq. Süfyan El-Fevri ve Evzai gibi imamlar dediler ki sakalı hilallemek vacip değildir. Şimdi bakın terimleri az çok kısa kısa izah ettiğim için bir daha bir daha dönmüyorum. Vacip dediniz mi ne olur? O olmazsa abdest olmaz. Dediler ki bu fakihler sakal hilallemek vacip değildir, gereklilik değildir dediler. Ve kâle Malik ve ashabı Malik de ashabı da dediler ki ve taifatü ehlil medine Medine ehlinden bir taifede وَلَا فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ لَا يَجِبْ تَخْلِيلٌ لِحِيَ اَيْضًا Cünüplükten yıkanırken, gusül abdesti alırken de sakalı hilallemek gene vacip değildir dediler. Neden böyle bir ekleme yaptılar? Çünkü buna vaciptir diyenler var. Kim onlar? İmam Şafi, Ebu Hanife ve onun ashabı, ikisinin ashabı, Süfyan Es-Sewri ve Avzay ve Leys ve Ahmet ibn Hanbel ve İsaq ibn Rahiwayh ve Ebu Thavr ve Davud El-Zahiri ve İmam Taberi ve ilim ehlinin ekserisi dediler ki İnsan cenabetten yıkandığı zaman, guslendiği zaman sakalı hilallemek ona dediler vaciptir. Arasına su geçirmesi lazım cünüplükten yıkanması için. Vaciptir dediler yani bu kadar üzerinde tehditle durdular. Yoksa temizlik hasıl olmaz dediler. Tabi onlara bu konuda muhalefet eden fakihler var. Onların bu şekilde cünüplükle normal abdesti ayırmasına dayandıkları bir tane hadis var. Hadisin genel lafzından istillal etmişler. Orada cünüplük lafızı geçmiş. O hadisi delil almışlar ama hadis başka bir konuyu anlatıyor. Bununla alakalı değil. Şimdi o konuyla alakalı da ilim ehlinin kabullerini uzun, uzun diye getirmiş burada İbn-i Abdülber. Diyor ki, Malik'ten şu rivayet edildi. قَالْ يُحَرِّكُ الْمُتَوَدِّيُوا ظَاهِرُ الْحِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَدْخُلَ يَدَهُ ف۪يهَا Abdest alan kişi diyor, sakalının zahirini hareket ettirmesi... Sakalının zahirini hareket ettirip yıkatması yeterlidir. İçine sokması gerekmez dedi. Şimdi hilalleme deyince nedir? Bizim hepimizin çocukluktan beri bildiğimiz parmakları bu şekilde takıp sakalın dibine kadar suyu götürmektir. Bu şekilde hilallemektir. Malik Rahimullah diyor ki İlla bunu yapmak gerekmez. Sakalı şöyle dışarıdan. Bu şekilde yapmak abdesti yerine getirir. Abdest yerine getirilmiştir diyor. Muhammed ibn Abdullah ibn Abdul Hakim de diyor ki sakalı hilallemek vaciptir hem abdestte hem gusülde. Ta bundan ihtilaflar sev var. İbn Abdülber kendi sözü alıyor. Bu nakilleri yaptıktan sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edildi. Ruhi yaninin Nebi sasa ennehu hallala lihiyatehu fi wudu'ihi. Peygamber sasa abdest alırken sakalını hilallediği diyor rivayet edililiyor. Mim vücuhin kulluha Ama ''Bu rivayetlerin hepsi senet olarak zayıftır.'' diyor. Bu rivayetlerin hepsi senet olarak zayıftır. Yalnız ilim ehlinden bir taife bu rivayetleri sahihlemişler. Kim gibi mesela? Ayşe'den gelen hadis var. Ahmet'in müsnedinde hakimin sahinde tahiric ettiği hadis. Birincisi bu. Bu hadis sahihlemişler. Yani peygamberin hilal yaptığına dair. Sonra Osman hadisi var. İbn-i Mace'nin ve Tirmizi'nin sünenlerinde rivayet ettiği hadisler var. Ve Tirmizi'nin Bukhari'den zikrettiği bu babdaki en kuvvetli, en sağlam hadistir dediği Amr İbn-i Şakik hadisi var ki o da Ebu, Vail, o da Ebu Vail'den, o da Osman'dan rivayet etmiş. Bu babdaki en sahi hadistir diyor. Hafız İb İmam Zehebi ve İbn-i Huzeme ve İbn-i Hibban gibi fakihler de peygamber sahasının sakalı hilallediğine dair yapılan rivayetleri ne yapmışlar? Sahilemişler. Neden? Çünkü bu bapta diyor, İbn Abdülber ve bu babı irdeleyen, Muvatta'yı ya şerh yazan fakihler, mesela kim yazmış İbn Abdülber'den başka? Kurtubi ve Endülüs fakihlerinden El-Baci denen bir fakih var. Muntak ala şerh Muvatta diye o da ne yapmış? Şerh düşmüş. Muvatta'ya sonradan başka fakihler de şerhler düşmüşler. Hepsi bu babta bunu irdelemişler ve demişler ki: "Bu babta gelen hadisler zayıftır, hasen'dir ama her biri birbirini kuvvetlendirdiği için sıhhat derecesi ne yapmıştır?" artmıştır demişlerdir kardeşim. Yüz konusu böyledir. Zaten yüzün haddi ve sınırı bildiğiniz gibi saçın bittiği yerden şu çenenin altına kadardır. Ta bu kulakların başlangıcına kadar. Şimdi kulak ve baş kısmında orada gelecek. Yani kulağın girişi mi, kulağın arkasına kadar mı? Onu anlatacak inşallah. Van nahsul yedein. Abdestte elleri yıkamaya geldiğimiz zaman fakat <gülüyor> icma burada icma ettiler ki enel <gülüyor> aftale an yagsil el yumnah qabl el yusra sa'ili sol elden once yıkamaya alimler ne yaptılar fakihler icma ettiler ve icma anne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kedalik kan yatvada peygamber de böyle abdest alıyordu ki ayşeden gelen hadiste ve kane yuhibbul tayammuni fi emrihi kullihi ve fi wuduhi ve intialihi peygamber her işinde sağı severdi gerek aptest abdest alırken sağıyla başlardı gerek ayakkabısını giyerken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 Sağdan önce yıkarsa ennehu la i'adate alayh yani abdestini iade etmesi gerekmez. Yani o abdest sahihtir. Solu sağdan önce yıkasa. Varavayn varavayna e, an Ali ve ibn Masud, annahuma qala Mesud da Ali'den de rivayet edildi ki "La tubali bi ayyi yedayke bada't." Hangi elinle başladığın önemi yoktur dedi. Elini yıka da sağ veya soldan başlamanın önemi yoktur ama müstehap olan Peygamberden sabit olan, rivayet edilen ve ecri bakımından daha yüksek olan nedir? Sağ eli yıkamaya, sol elden önce başlamaktır kardeşler. <gülüyor> وَاَمَّ اَدْخَيْلِ الْمُرْفَقَيْنِ fi gusli. Tamam eli yıkayacağız. El nereye kadar yıkayacağız? Dirseğe kadar mı? Ayette söylediği üzere alimler diyorlar ki mirfak denen şu dirsek ele dahil midir değil midir? Burada fakihler ihtilaf ettiler. فَاَكْثَرِ <gülüyor> الْعُلَمَاءِ Alimlerin ekserisi çoğunluğu Malik, Şafii, Ahmed, Ebu Hanife ve onun ashabı, e, Zufer Haric, Ebu Hanife'nin ashabından. Fe innehu ihtilafa anhu fi zalik. Onlar bunda ne yaptılar? İhtilaf ettiler. Faru'i anhu ennehu yecb guslul marafiq ma'a zira'ayn. Ziralarla beraber dirseklerin yıkanmasına ne yaptılar? Onlar vaciptir dediler. Şimdi zira Çok defa da söylüyorum. Nedir? Ölçü birimidir. Mahalli neresidir? Şu elden dirseğe kadar olan kısımdır. Dirseğe kadar olan kısım. Şu kolun bu kısmına diyoruz. Bu gösterdiğim yere. Ee, dirsek ise tam şurasıdır. Şu arka kısmı ile beraber ön kısmı ile beraber dirsek de burasıdır. Peki bu dirsek eli yıkama hükmüne dahil midir, değil midir? Fakihler burada ne yapmışlar gene? İhtilaf etmişler bir kısmından vacip değildir dediği ne yapılmış rivayet edilmiş. İmam Taberi ve İmam Davud'un ashabı bu kabiledeler, bu görüşlere ve bazı Malikiler bunu söylemişler. Ve demişler ki Davud'dan bir kısım ashabı da demişler ki e, dirseği şeyle beraber zira denen bölgeyle beraber yıkamak vaciptir. Peki neden ihtilaf etmişler? Allah ayette diyor ki "Fagsilu wucuhakum ve eydiyakum ila al-marafiq." o abdestte anlattığı ayette yüzlerinizi ve ellerinizi yıkayın faksilu yıkayın ilal marafiqi dirseklere kadar marafiq dirsek demek mi ila de e -a tek ekidir Türkçedeki yani dirseğe kadar demek e kadar a kadar demektir ila kelimesi buradan işte şey yaparak ayette demişler ki bak ila ila eA eki Bu manaya gelir oraya kadar yani oradan sonra dirsen içerisinde olduğunu ifade etmez hatta buna da şu ayetle delil getirmişler tüm ve etim musiyanı <gülüyor> illeliy Sonu orucu nereye kadar tamamlayın geceye kadar şimdi gece oldu mu peki gece illeli geceye kadar gece orucun içerisinde midir yok yani akşam namazı güneşin batışı ile beraber oruç biter dediler ki bak bu ayette Allah Geceyi gündüze katmadı. Çünkü oruç oraya kadar devam eder. Gece oldu mu oruç biter. Dolayısıyla illel merafiqiden kasıt dirseğe ulaştığınızda biter. Yani dirsek elin içerisinde değildir dediler. Diğer grup da hani yıkamak da vaciptir diyenler dediler ki Arapça lugatında ila harfi ila harfi vav ve me'ah yani beraberlik manasında kullanılır dediler. Onlar da buna gene Kur'an'dan delil getirdiler. Men ensar ilallah. Dedi ki İsa aleyhisselam kim bana Allah'ın yolunda ensar olacak? Men ensar ilallah. Yani ilallah derken ma Allah Allah'la beraber. Çünkü bu dine yardım eden Allah peygamberi. Ve bir de kullardan o davet edilen kullardan yardım edenler aranıyor. Burada ilanın manası mea manasındadır. Çünkü Arapçada kelimeler böyle. E, zahiren kullanılabilir ama farklı manalar irade edilebilir onlardan. Bu telaffuzdan anlaşılır. Veya velate kulu anvalahum ila amvalikum. O yetimlerin mallarını anlatırken onların mallarını kendi mallarınızla yemeyin. Yani ma'a amvalikumdur buradaki kastı da. İla kelimesi ila harfi ceri burada ma'a anlamındadır. Beraberlik anlamı. O zaman ne olur? İlal marafiki yani ma'al marafiki. Yani dirseklerle beraber yıkayın demektir bu. Ve burada bir kısım lügat ehli yani Arapça lügatını bilenler burada inkar ettiler bunu ve dediler ki burada dediler bu mekanda vavın maa manasında olması mümkün değildir dediler. Burada dediler kasıt Arapların yanında çünkü eğer lügata bakarsak dediler lügatla işe gideceksek dediler lügatçılar o zaman Arapların yanında el omuza kadardır dediler. O zaman eli yıkayın, omza kadar yıkayın demektir bu. Ki kaldı ki Ebu Hureyre de zaten o aydınlık olacak abdest azaları hadisinden ötürü abdest alırken omuzuna kadar yıkamış. Buna dair de rivayetler var. Bu Ebu Hureyre'nin kendi icadıdır, hata ettiği bir içtihattır. Hatta alimler bu konuda kendisini eleştirmiştir. Zaten o da demiyor, peygamber böyle yapıyordu. O abdest azaları kıyamet günü parlayacağı için, nurdan parıldayacağı için o ne yapmış? Uzatmış. Hatta bacaklarını yıkarken de birazdan ayak kısmında gelecek yukarı doğru baldırına doğru çıkarmış ki hani o parlaklıktan o aydınlıktan kıyamet günü bedenimin daha fazla mekanı faydalansın diye bu hadisten iştahatla böyle bir şey yapmış. Dolayısıyla e, Lugat ehli demiş ki eğer Lugat'a bakacaksanız Lugat'a elin buraya kadar olması gerekiyor. O zaman Allah diyor ki elinizi buraya kadar yıkayın, omuza kadar. Yok dediler ki kimse bunu söylemiyor ilim sahiplerinden. O zaman ilanın manası dirseğe kadar oldurdur demişler. Allah subhanahu aleyhi bu ihtilafta da en doğrusunu bilendir. Yani ikisi de geçerlidir. İhtilaftan çıkmak için ihtiyat babından ne yapmak güzeldir? Dirsekle beraber yıkamak en güzel olanıdır. Şimdi bir mesele daha gelecek çünkü. Top, ayakların yıkanması noktasında topukların yıkanması ki ağza olarak ikisi birbirine benziyor. Bu vaptan da değerlendirildiğinde dirseğin elin içerisinde ne yapılması lazım? Katılması lazım. Başın mes konusuna gelince... Abdestte saçımızı mesletmek en hassas olduğumuz yer, saçı olanlar için söylüyorum, olmayan abiler için değil. Özellikle saçın şeklini dağıttığı için mes konusunda yakışıklı arkadaşlar e, peygamberin sünnetini terk ediyorlar maalesef. Şimdi anlatacağız o sünnetin ne olduğunu. <gülüyor> Alimler icma ettiler ki kafanın, başın tamamını mesletmek Müstehaptır, icma vardır. Resulullah bunu yapmıştır. Bu en kamil, en güzel olandır. Yalnız bir kısmını, özür dilerim, tamamını bir kere mi, üç kere mi? Dediler ki aynısını, diğer azalarda olduğu gibi, üç kere veya bir kere, ya <gülüyor> bir kere yapmak arasında fark yoktur. Evet. Daha sonra şurada ihtilaf ettiler. Malik'ten şunu rivayet ettiler ki, Önden mi başlayacağız, arkadan mı? <gülüyor> Çok gildi saç olmayan abiler de. Önden mi başlayacağız, arkasından mı başlayacağız? Burada da tabii rivayetler farklı. Burada Hasan ibn el Haydan geliyor ki Peygamber mes ederken yabda bi muahiri ra'si saçın arkasından başlardı. Waravan ibn Ömer annahu kane yabda min wasati ra'si. Ömer ibn Ömer'den de nakledildi ki başın ortasından başlamış. Gene peygamberden başka rivayetler gelmiş ki saçın önünden başlamış. Nereden başlarsa başlasın. Şimdi o ihtilafı kenara koyalım. Peygamber sahasından sabit olan sahih hadislerdeki rivayetlere göre şöyle bir öne aldıktan sonra sonra iki ve üç yaparak neyi bitirmektir? Mesli bitirmektir. Üç veya bir farkı yok. Yani bir kere de yapabilirsiniz arkadan öne veya önden arkaya olacak şekilde İki ele su aldıktan sonra başın tamamını mesletmektir bu. Hatta rivayette diyor kulağın arkasından çıkardı. Yani böyle bu şekilde sürer. Arkasından sonralıkta ne yapardı? Aleyhissalatü vesselam e, abdestini tamamlardı. Dolayısıyla e, tabi burada birazdan geleceğiz. Alimden ihtilaf ettiği başka bir konu daha var. E, onu anlatmadan önce e, şu rivayeti nakledelim. Miktat'tan geliyor. Miktat diyor ki Kale ra'ytu ra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavadda'a Ben Peygamber'in abdest aldığını gördüm. Felem mebelaga mesha ra'sihi başını meshetmeye ulaştığı zaman vadaa kaffeh ala muqqaddami ra'sihi ellerini şu avuç içlerini başının önüne koyardı. Fe'amruhu ma hatta balaga al Aslında Arapça biz Türkçe kafa diyoruz ya insanın bütün başına. Şu arka kısımdır kafa. Şu arka yani baştaki iskelette var olan kemiğin Şu dipteki bittiği yer, saçın bittiği yer kafadır Araplarda. Şu boyuna, boynun başlangıç kafanın bittiği yerdir. Peygamber bu işini elini koyduktan sonra öne arka kafaya kadar getirdi. ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ اللَّرِّ يَبْدَعُ Bunu yaptıktan sonra başladığı yere getirdi ellerini. Yani buradan başlamıştı, kafaya götürdü. Oradan da ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam geri başladığı yere geri getirdi. Varuja vara va Muavierna hurar Rasulullah s. a. s. y. Ta'bat taumis lüzelik Muaviya radıyallahu anhudan da gelmiş. Peygamberin böle abdest aldığı bu keyfiyet ondan da nakledilmiş. Fakihler ihtilaf ettiler ki peki saçın en az vacip olan kısmı ne kadar? Tamamı mı? Yoksa üçte biri dörtte biri mi? Kaviller zaten meşhur hepimiz biliyoruz. Faqa Malik Malik rahimullah dedi ki. El farzu masahu jami'ir ra'si farzolan basin tamamını meshetmekdir dedi. Ve entara keyen minhu kana kemen teraka ghusle şey'en min vecihihi diyor ki başın bir kısmını mesela 1/3'ünü, 2/3'ünü, 2/4'ünü fark etmez. Bir kısmını meshedip bir kısmını meshetmeyi terk eden adam, yüzün bir kısmını yıkayıp bir kısmını yıkamayı terk eden adam gibidir dedi. Ve dolayısıyla bu ne demek? Abdestin batıllığı demek. Yani İmam Malik'in yanında abdestin batıllığı demektir. Ve İmam Malik'ten meşhur olan, yani şöhret kazanan görüş ki, ben daha önce açıklamıştım ne demektir meşhur görüş? Bir fakihin bir konu hakkında üç tane ayrı fetvası olabilir. Birinde haram, birinde helal diyor olabilir. İki ayrı fetvası olabilir. Şu meşhurdur dendiği zaman fakihler tarafından ne anlayacağız biz? O en son görüşü. En son görüşü talebelerinden nakledilen ve en çok rivayet edilen son ictihadını götürdüğü görüş olduğunu anlayacağız ve İmam Malik'ten meşhur olan ictihad da budur. Vakat ecma'u gene alimler icma ettiler ki la hulayezu guzlu bagdul vecihi fil vudu. Yüzün bir kısmını yıkamak caiz değildir. Alimler burada icma ettiler. Ve la messe ba'dihi fit teyemmüm. İstefte teyemmümde olsun yüzün bir kısmını şey yapmak, yıkamak caiz değildir. و كذلك مس الراس onlar dediler ki başta böyledir dediler. Bunun gibidir kıyas edildi. Gale ve kad icme ala en ra's yemsahu kulluhu icma var ki başının ne yapılır tamamı meshedilir. Ve yakul ahad in masaha ba'duhu sunne ve ba'duhu farida. Böyle söylüyor Malik'in ashabı. Demedi ki hiçbir nas şu kadarı farzdır bu kadarı sünnettir. Ne dedi bütün naslar peygamber başını ne yaptı mesetti. Bu kadar Allah'ın doğrusunu bilendir. Tabi buna deliller getirdiler bu mezhebin sahipleri. bi بِبَيْتِ atik, O tavafı anlatırken Allah diyor atik olan evi tavaf etsinler. Dediler ki evin bir kısmını tavaf edip bir kısmını tavaf etmek tavaf görevini düşürmez. Yani farz bizden düşmüş olmaz. Tamamını tavaf etmek lazım ki orayı tavaf etmiş olabilelim. Başta böyledir ayıramayız dediler. Yine burada alimler bir noktada ihtilaf ettiler. Dediler ki, yani devamını diğer kavli okuyoruz. Malikilerden tabii gene, kendisi maliki olduğu için aynı mezhebin içerisindeki ihtilafları getiriyor. Dediler ki ister başın tamamı, ister çoğunluğu, hatta yarısı dahi olsa dediler, insanın başını mesh gerçekleşmiştir, yerine gelmiştir dediler. Tabii e, Ebu Hanife ve ashabı da aynı şekilde, zaten toplumumuz Hanife olduğu için biz çoğumuz biliriz, meşhurdur. E, bu konuda başın dörtte birini meshetmenin, dörtte birini meshetmenin vacip farz olduğunu, geri kalanın sünnet olduğunu söylemişlerdir. Peki bu adamlar kafasından mı söylemiş? Tabii ki hayır. Bunlar neyi delil almışlar? Müttefekkun aleyh olan bukhar Müslim hadisi olan bir hadisi delil almışlar o hadiste diyor ki Amr ibni Muhayib kunna indel el Muğire ibni Şu'be Muğire ibni Şu'benin yanındaydık. Faqala masaha Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem nasiyetihi. Muğire ibni Şu'be radıyallahu anhu dedi ki Allah'ın peygamberi, Allah'ın nebisi baş nasiyesini mesetti. Abdest alırken nasiye perçem demektir. Perçem. Perçem de özellikle kadınlarda bilinen saçın ön tarafında böyle taranan şeydir. Hani arkaya atarlar uzun saçları, önde ufak böyle küçük saç vardır, onu öne tarar kadınlar. Onun adı nasiyedir Arapçada. Erken saçın ön kısmı demektir bu. Peygamber sadece nasiyeyi mesetmiş ve abdestini böyle almış, hadisini delil aldıkları için demişler ki farz olan budur demişler. Diğerleri diyordu ya hangi nas var, şu farz, şu sünnet diyen. Biz bu nastan anlıyoruz ki demek ki farz olan, demek, demek ki gerekli olan, yıkanması gereken miktar Saçın az bir kısmıdır. Mes gereken kısmıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan da şu hadisi rivayet etmişler. Rahaytu Resulullah sallallahu aleyhi imame Kıtıriyye Peygamberin başında diyor bir sarık vardı. Peygamberi gördüm abdest alıyordu aleyhisselatü vesselam. Fe edhale yedahu min tahtel imame Peygamber elini sarığın altına koydu ve başını öyle mes etti.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 Sadece bir parmak olacak kadar bir mekanı dahi mes etmenin başı mes için yeterli olduğunu söylemişler. Hatta bu kadar geniş fetvalar vermişler. Allah'ın doğrusunu bilendi. Şurada icma var ki sünnet olan ve müstahap olan başın tamamını ne yapmaktır kardeşler? Mes etmektir. Ecil, bizim ecre ihtiyacımız olan insanlarız. Gücümüz yettiği kadar da bu sünneti yapmamız lazım? Yerine getirmemiz lazım. En azından başın az bir kısmını yani görüldüğü üzere. Abdeste ayak yıkamaya geldiğimiz zaman. Abdeste oraya geleceğiz inşallah. Bir saniye. Ben oraya atladım ya. Allah razı olsun. Kulaklara gelince, başı mes ederken, fakihler demişler ki, yüz, o ile lafzı vardı, iler dhukni ve ila, ila tahta şa'ri, saçın altına kadar, çeneye kadar, aynı şekilde iler uzunu demişler. Kulaklara kadar o da şu kulak memesinin başlangıç kısmıdır dediler. Çünkü zaten biz kulaklarımızı ne yapıyoruz? İçini abdest alırken mes ediyoruz abdest sıfatında anlatılan hadislerde olduğu üzere. Zaten hadisler bunu ispat etmiş. Peki burada yüzü yıkarken hani bu kulağın dış kısmı onu da mı sayacağız? Demişler ki yok o kafadandır yüzden değildir demişler. O kafadandır yüzden değildir demiş fakihler. Allah'ın doğrusunu bilendir burada da az önce söylediğimiz gibi. Ayakları yıkamaya gelince burada da alimler yanında, alimler katında var olan kabil ve görüş, e, usulcülerin yanında var olan az önceki ihtilaftan kaynaklanan ihtilaf gibidir. Ama buradaki ihtilaf kardeşler çok zayıftır. Çünkü şu hadis bu ihtilafta e, topukların dış kısmını, arka kısmını ayağa koymayanların hatalı olduğunu gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan insanları gördüğünde, ve o ateşte alan insanların ayaklarını iyi yıkamadığını gördüğünde dedi ki veylül lil akab minen nar muttefakun aleyh olan hadiste ateşten olan topuklara ateşten olan topuklara e, veyl olsun yani cehennemin bir vadisi olsun o adamlar ayaklarını yıkarken topuklarını düzgün yıkamadıkları için Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da ne yaptı onları bu şekilde sakındırdı ve tehdit etti Ayakları, parmaklarını hilallemek de gene sünnetindendir. İcma vardır ki ayak yıkamak esastır. Ayak da nereye kadardır? Şu elmacık kemiğine kadar olan kısımdır. Arka topukla beraber, topuk da dahil olmak üzere ayağımızda var olan elmacık kemiğine kadar olan kısımdır. Yıkarken ayakları da parmakla hilallemek bu da Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Evet, diğer hadise geçiyoruz şimdi inşallah. Muḥaddithen är Malik, al-Ībīzänat, al-Awraş, al-Ībī Ḥurrāl. En Rasūlullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Bilda två dig, en av dem, så han får göra i sin fitta vad han vill, och sedan sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur Bir nis aldığında Bu, bu bapta da işleyeceğimiz ikinci hadis ve son hadisimiz bugün dersimizde inşallah. Allah nasip ederse. Bu hadiste de riceller daha önce geçen riceller Ebu Hureyre gerek Ağraç gerek Ebi Zanat bunların kimler olduğunu irdelemiştik. Hadiste ince bir fıkıh, ince bir mefhum var. Az önce e, önceki hadisi anlatırken söylediğim nokta. Felyestensir yani suyu çıkarsın demek ki burada ne yapılmış önce? İstinşak yapılmış. Buruna su verilmiş. Bu Arapçada hitap şeklidir. Yani Arapça lügatına has bir şeydir. O yüzden usulcüler özellikle usulü fıkıh kitabı yazan fakihler usul kitaplarında şeriatın makasit denen, maani denen yani kasıtlar ve manalar denen bapta Allah ve Resulünün sözlerinde var olan kelimelerin, harflerin dahi bırakın kelimeleri en basit küçük harflerin dahi manalarını ve hangi e, usluklar, hangi biçimle kullanıldığını, hangi manalara geldiklerini tek tek irdelemişlerdir. Hüküm çıkartırken, istimbat yaparken bu noktayı göz ardı etmek birçok bidatçı sapının düştüğü noktadır. Zaten bu bapta hemen bu bapta bidatçıların sapıklığını anlatırlar, usulcüler. Özellikle detaylı bilgi isteyenler muvaffakata bakabilir Şatibi'nin bu konuda uzun bir bap açmış. Oradan faydalanabilirler. O, bizim istinbat yaptığımız Kur'an ve sünnet yani delil aldığımız hüküm çıkardığımız Kur'an ve sünnet Arapça lugatı üzeri olduğu için Arapça lugatındaki kasıtların ve manaların değeri ve önemi vardır. Şimdi mesela gelecek istinsarın hükmü gelecek. Mesela göreceksiniz ki bazı alimler Onu müstehap saymışlar. İstinş hakkı vacip saymışlar. Oysa ki emir sigasıyla geldi. Öyle mi? Emir sigası ne diyor? Yapsın, etsin, otursun, kalksın. O vacibi neden vaciplikten çıkardılar? Biz her zaman dedik ki orada şer'i bir delil gelecek. Öyle mi? Şer'i delil zahir, Nas'ın zahirini vaciplikten müstehaplığa indirecek. Yani bir üst dereceden bir alt derece indirecek. Ama bazen Delil nedir? Hitabın uslubudur. Hitabın uslubudur. Mesela ben diyorum ki, böyle yapıyorsan gelme. Adama gelme demiyorum, böyle yapma demek istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu bizim kendi lugatımızda da var, Arapçada da var. O yüzden kim, şer'i lafızlardaki hitabın usuluna, uslubuna bakmadan istinbat ve istidlal yaparsa, Allah'ın ve Resulünün irade etmediği bir manayı, Allah'ın ve Resulü'nün irade ettiği manaymış gibi koyabilir. Batıl bir hüküm çıkartıp da o batıl hükmünü Allah ve Resulünün izafe edebilir. Az önce anlattığım örnek açıktır. İla kelimesinin val manasındaki, mea manasındaki bir manayı mı ispat ettiği yoksa sınırı, haddi belirttiği ila manasında mı kullanıldı? Bakın bunlar da ne? Lafzın delaleti zan içeriyor. Zan olunca da ne giriyor devreye? İçtihat giriyor, müçtehidin görüşü giriyor, müçtehidin hükmü giriyor devreye. Bu sefer hüküm kat iyilikten nereye dönüyor? Zanniliğe niye? Lafzın delaleti çok açık değil bu noktaya. Ama lafzın delaleti nereye çok açık? Dirseğe kadar olan kısmın yıkanmasının vacipliğine bura açık. Buradan sonrasına açık mı? Yok. Buradan sonrasına zanni. Zanni olduğu için içtihat devreye girdi. Tabi bunlar usul dersleri. Neden ben usulle alakalı noktaları Bu fıkıh bölümünde anlatıyorum. Bakın kardeşler, usul teoridir. Usul teoridir. O teoriyi pratiğe dökmek gerekir ki anlaşılır olsun. Mesela birçok ilim böyle öğretilir, öyle mi? Yani siz örnek veriyorum marangozluğun eğitimini istediğiniz kadar teoride alın. Siz bir tane masa yapma işine girişmezseniz, siz bir tane çalışma olarak, eee, etüt olarak bir tane ağacı alıp onu yontup şekillendirmezseniz aldığınız teori havada kalır. Aldığınız teoriyi vakıaya tatbik et, et, etmeniz gerekir. O yüzden kardeşler ben geri geldiği için alimlerin tatbikleri olduğu için bakın Nas nereye kadar kat'i, nereden sonra insanın görüşüne, insanın içtihadına açık anlatmaya çalışıyorum ki usulcülerin irdelediği, bugünkü cahillerin gırtlaklarından aşağı indiremediği Nas'ın delaletinin zanniliğinin veya kat'iliğinin alimler katında nasıl tatbikinin yapıldığını anlayın diye söylüyorum. Bu sadece akidi için konmuş bir kaide değil. Bu kaideyi konuşan hiçbir alim akideden konuşmamış. delalet zannilik ve kat'ilik kaidesini usul koyan usulcülerin hiçbirisi bu kaideyi tatbikinin örneğini verirken kimse akideden bir örnek getirmemiş. Aksine böyle fıkıh örnekler getirmişler. Nasıl buraya kadar kat'i buradan sonra zanni diye. Özellikle şatibinin muvaffakatına bakarsanız usulü anlattıktan sonra hemen Nas'dan tatbikini getirir. Usulü anlatır, usulden sonra Nas'dan tatbikini getirir. Eğer tatbik olmazsa ki ehl sünnet vel cemaati bütün bidat hiziklerden ve fırkalardan ayıran şey doğru tatbikleri ve doğru tenzilleridir. Öyle mi? Mesela havariç nedir vasfı? Müş müşrikler hakkında inen nasları Müslümanlar tatbik etmeleri. Bu neyin hatasıdır? Asılda değil. Hükmün tenzilinde hatadır. Hükmün tenzilinde, tatbikinde hatadır. Kaderiler, cehmiler Allah'ın ve sözlerini yanlış yere koydular. Gerek kaderi sanki inkar ediyormuş gibi. Gerek küfrü sanki inkara yalanlamaya kaskılıyormuş gibi buna benzer iman sadece sözmüş gibi buna benzer lafızları manalarını doğru anlamadıkları için ne yaptılar? Onlar yanlış yere tatbik ettiler, yanlış yere indirdiler. O yüzden hak ehliyle batıl ehlini ayıran en temel vasıf doğru tatbikleridir. Ve hadise geçiyorum. Burada İbni Abdilber diyor ki bu hadiste istinsarın abdest alırken, Burundan su çıkarmanın delili vardır, emri vardır. Bu e, istinsar denen şey buruna çekilen suyun bir parmakla beraber aşağı alınmasıdır, dışarı çıkartılmasıdır. Şimdi diyeceksin yani bu kadar hoca niye parmakla bir midemizi bulandırıyorsun falan? Yani pis bir yerdir. Sonra yani netice itibariyle pislik çıkar buradan. İmam Maliye sormuşlar istinsar hakkında. Diyor ki istinsar en yecale yedahu ale enfihi ve yestenfir elini burnuna koyup istinsar yani suyu çıkarmasıdır demiş İmam Malik rahimehullah. Qila <gülüyor> li Malik'e dediler ki: "Estinsiru gayri an yada yadehu ala anfihi." Bir adam demişler elini burnuna koymadan istinsar yapsa ona istinsar denir mi? İmam Malik diyor ki: "Fa <gülüyor> ankara Bunu inkar etti ve قال: "İnne ma yef'alu zalika el-himat." Şüphe yapıyor bunu dedi. Ney? Elini koymadan yapmak. Yani burnuna verdiği suyu Elini burnuna koyup aşağı çekmeden havayla beraber burnundan dışarı suyu atmak o diyor eşeğin yaptığı iştir diyor. İstinsardan kasıt nedir? Suyu verdikten sonra parmakla beraber o pisliği, o suyu dışarı atmaktır. Ve vesu ile malik anil madmada ve istinsar. Madmada neydi? Aza su vermekti. Madmada'dan ve istinsardan soruldu. Yani burundan suyu çıkarmaktan marra emrreten am 3. Yani tek sefer mi, iki sefer mi, üç sefer mi diye. Det är vad han gjorde. Det är inte viktigt. Det är vad han gjorde. Det är inte viktigt. Det är vad han gjorde. Malik är inte viktigt. Det är vad han gjorde. Det är inte viktigt. Det är vad han gjorde. Det är Bizim için nedir kardeşler? İstinsar yapma noktasında yeterlidir. Tabi burada e, İbni Abdülbel gene şunu söylüyor. Bu hadis diyor istinşak ve istinsar noktasındaki en açık hadistir. İsnat bakımından en sahih hadistir. Müslümanlar icma etmiştir bu konuda diyor. İstinşak ve istinsar abdestten bir parçadır. Aynı şekilde ağza su vermek ve kulakları Meshetmek hepsi başın yıkanması içerisindedir. Yüzün yıkanması içerisindedir. Bunların hepsi başın yüzün yıkanması içerisindedir. Vaktalafu fima taraka zalika nasiyan aw amidan. Bu sünneti e, bilerek veya kastetmeden unutarak terk eden hakkında ihtilaf edildi. Ahmet İbn Habbel yezhabu ila en men taraka <gülüyor> istinsar fil wudu nasiyan aw amidan burnuna su çıkarmayı ister bilerek ister kasıtlı insan terk etsin, Aa bu ve salat İmam Ahmed diyor ki namazı da abdesti de iade etmesi lazım diyor. Ahmed İbni Hamad rahimehullah. Ve bihi sevr, <gülüyor> Ebu Sevr de bu görüşte ve Ebu Ubeyde de bu görüşte fil istinsar-ı özellikle Ebu Sevr Ebu Ubeyde istinsar meselesinde e, demişler ki eğer terk ederse suyu burundan çıkarmayı namazı ve abdesti iade etmesi gerekir. Bak basit gibi görünen şeyler İmam Ali bir gün diyorlar sana basit bir soru soracağız diyor ki hiç öyle gazab etmemişti dedi ki ilimden hiçbir şey basit değildir. Yani bu tarz konular böyle basitmiş gibi görünen şeyler ama alimler katında büyük şeyler. Kim ilmi küçümserse Allah ona fıkı nasip etmez. Kim ilmi hafife alırsa Allah azze ve celle subhanahu ve taala ilmin bereketini ona nasip etmez. İlimden her şey kıymetlidir, ilimden her şey büyüktür. Çünkü Allah ve resulünden. Çünkü Allah katından gelmiştir. Allah Azza wa Jalla, bunu talib etmeyi bize emretmiştir, kardeşler. Wa Malik wa şafiye, Şafi ve Ahmed, wa uzay ve ilim ehlin eksleri, ve innahu ila anna Allah farzda fil wudu, vajib illa merzakaruhullah wa Azza wa Jalla fil Qur'an. Dediiler ki onlar, abdesteki tek vajib Allah'ın Kuranda zikretlidir. Farz Allah'ın Kuranda zikretlidir. Bu da nedir? Yüzün, iki elin, başın mesi ve ayakların yıkanmasıdır. Ayette geçtiği üzere. Abdestin farzı dört diye öğretilen bu dört kısımdır. Bunun dışında dediler, bu ismini saydım Malik, Şafi, Evzai ve ilim ehlinin ekserisi, dediler ki bunları farz diyemeyiz. Bunlar nedir? Müstehaptır. Yani yaparsak güzeldir. O yüzden namazı iade etmek, abdesti iade etmek bunlar gerekli değildir dediler. Allah hem doğrusunu bilendir. Bu hadiste kalalım. Hafta inşallah üçüncü hadisten devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötulük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davan i lehamdülillahi rabbil alemin. Subhanakke Allahumma ve bilhamdik. Eşhedu en la illahe illa en teslafutu ve etubu ilek.